Öncelikle imanın mertebelerinden bahsedeceğim. İmanın üç mertebesi var. Ondan bahsedeceğim. Ondan sonra anlatmak istediğimiz şeyi, bu, bu şu an başta anlatacağım şey üzerine bina etmiş olacağız ki mevzuyu anlayalım arkadaşlar. Eğer imanın mertebelerini anlamazsak derste asıl anlatmak istediğim şeyi anlayamayız. Tamam? Öncelikle bu mertebeyi mutlaka anlamamız gerekir. Evet. Şimdi elimizde. İmanın mertebeleri olarak üç mertebe bulunmaktadır kardeşler. Birinci mertebe imanın aslı mertebesidir. Birinci mertebe neymiş? İmanın aslı mertebesi. Buna ne denir arkadaşlar? Mutlakul iman. Mutlakul iman denir. Yani mutlak iman denir buna. Hı? Mutlak iman denir. İmanın bu mertebesi eksilmeyi kabul etmez. Çünkü bu imanın en alt mertebesi. Artık öyle bir hale gelmiş ki inmesi aşağısı ne? Küfür. Buna ne denir? İmanın aslı. Yani düşün ki bir insan öyle bir hale gelmiş ki dine ters, küfür, şirk dışında dine ters, dinden çıkaracak fiiller dışında dine ters yapılacak her şeyi yapıyor adam. Öyle bir mertebededir bu mertebededir ki, sınırdadır ki. Bu sınırın ismine evet mutlakul iman deriz. Mutlak iman yani ne? İmanın en alt derecesi. Bu tür iman iman ve İslam dairesine giren herkes için vaciptir arkadaşlar. Bu tür iman, iman ve İslam dairesine giren herkes için nedir? Vaciptir. Çünkü aksi taksirde ne olur bu insan? Kafir olur. Tamam? İmanın sınırı. Mesela büyük günah işleyen bir kimse bu mananın içine girer. Yani ne? Fasık mertebesindedir bu insan. Dinden çıkması her an nedir? Her an mümkündür. Her an mümkündür. O zaman birinci mertebeyi anladık. İmanın Aslı mertebesi. ikinci mertebe vacip iman mertebesi kardeşler. Vacip iman mertebesi. Bu mertebeye de ne denir? El imanul mutlak denir. İlk mertebe neydi? Mutlakul iman. Buna da el imanul mutlak denir. Yani ne? İmanı mutlak. İmanı mutlak denir. Arapça bilmeyenler bu şekilde yazsın. İmanı mutlak Diğer ismiyle imanın ne? Vacip iman mertebesi. Bu mertebe imanın aslı mertebesinden daha üst mertebedir. Bir sonraki mertebedir. İmanın aslı mertebesinden sonra gelir. Üst seviye olarak. Bu mertebede bulunanlar vacip imanın gereğini hakkıyla ne? Yerine getirenlerdir. Bunlar vacipleri eda ederler bu sınıftaki insanlar. Vacipleri eda ederler. Büyük günahlardan ve kötülüklerden sakın, sakınırlar. Dinin bütün ayrıntılı hükümlerini ne yaparlar? Tasdik ederler. Güçleri yettiğince gizlide ve açıkta onlarla amel eder ve ona bağlı kalırlar. Bilgileri ve amelleri arttıkça ne olur? İmanları da artar bu mertebedeki insanların. Kalpleri şirkten, şüpheden ve şehvet hastalıklarından kurtulmuştur. Şimdi burayı anladıktan sonra. Üçüncü mertebe çok fazla önemli değil konumuzla alakalı olarak. Bu mertebede durup uzatacağız bunu. Şimdi burayı anladıktan sonra fasığı ele alalım kardeşler. Fasık bir kimseyi. Fasık bir kimseyi biz ne diye isimlendiririz kardeşler? Bunun ismi nedir? Yani mümin midir, müslüman mıdır, kafir midir? Tamam fasık dedik ama iman veya İslam lafızlarını itibar aldığımızda bunu nasıl isimlendireceğiz? Mümin diye isimlendirsek? Allah Kur'an'da diyor ki müminler onlardır ki kalpler Allah anıldığında kalpleri ürperir. Öyle girmiyor bu sınıfa. Anladık mı? Şimdi işgal var burada değil mi biraz? O zaman dikkat edin şimdi. Hani az önce İzzettin abi mi sormuştu? Hani e, zina eden Müslüman ne Mümin mi? olarak zina etmez. O işgalleri anlamak için buraları yakalayacağız önce tamam? Onlara geleceğiz çünkü. Fasık bir kimseyi ne diye isimlendireceğiz? Öncelikle Ehl-i Sünnet'in fasık bir kimseyi ne olarak isimlendirdiğine, ne olarak gördüğüne geçmeden önce haricilerin ve mutezilelerin net olarak ee, görüşlerini ne yapalım arkadaşlar? Burada geçelim ki kendi mevzumuzu ne yapalım? Kendi meselemizi anlayalım. Hariciler büyük. Günah işleyenlere ne der Muhammed abi? Kafir der. Mu'tezile <gülüyor> <gülüyor> el menziletu beynel menzileteyn. İki yol arasında bir yol. İki yol hangisi? İman ve küfür yolu. Bunun arasında bir yoldadır. Ne kafirdir ne mümindir, Müslümandır. İki yol arasında bir yoldadır. Neden? Diyorlar ki adama... Kafir de diyemiyoruz, mümin de diyemiyoruz. O zaman iki yol arasında bir yoldur. O zaman haricilerle, muteziler arasında ne fark var arkadaşlar? Hariciler ne diyor? Kafir diyor. Mutezile de mümin diyemiyor ama kafir de diyemiyorlar. Ama şuna dikkat edin, mutezile ile hariciler şunda ittifak etmişlerdir ki bu kimse ebedi cehennemde kalacaktır. Sadece isimde anlaşmazlığa düşmüşler, anladık Birisi diyor ki kafirdir. Kim kafir diyor? Hariciler. Büyük günah işleyenlere ne diyor? Kafir diyor. İçki içen adam kafirdir. Zina işleyen, zina fiili yapan kimse nedir? Kafirdir. Muhtesile de diyor ki hayır bu kafir değildir ama de değildir. Heh. İkisi de şurada anlaşıyor ama. Evet bu zina eden ve hırsızlık yapan bunun üzerine tövbe etmeden ölürse ebedi cehennemdedir. Heh. Cehennemdeki hükmünde nedir? Eşittirler. Cehennemdeki Şeyde ikisi aynı düşünüyor. Ama dünyada ne diye esinlendireceğiz? Farklı farklı düşünüyorlar. Tamam. Peki ehl Sünnet ne görüyor arkadaşlar? Öncelikle şunu belirteyim ki iki şey vardır ki üçüncüsü yoktur arkadaşlar. Ne? İnsan ya kafirdir ya mümindir. Bunun arası yok. Ya kafirdir ya mümindir. Bir insan dese ki Müslüman Müslümanın da aslında ne var? İman var. İmanı olmayan aslında kendisinde iman olmayan Müslüman diyebilir miyiz? Hayır. O zaman aslen insan ya kafirdir, bu ayrıma çok dikkat edin, ya da mümin. Bunun arasında bir yol yok. Fasıktır. Ama fasık aynı zamanda nedir? Mümindir. Ama Gel gör ki Allah Kur'an'a diyor ki müminler kalpleri ürperir. E bu sefer bu mümin diyemiyoruz. İşte <gülüyor> işte gelecek birazdan adım adım ilerliyoruz. Tamam. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler dediğinde Allah. Buna fasıklar giriyor mu girmiyor mu? Fasık diyebilir mi? Allah burada benden bahsetmiyor. Bak müminler arasına ne girdi? Fasık girdi. Başka ayete bak. Müminler ancak şu kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kafirler bu sefer fasık girmedi. <gülüyor> Anladık mı olayı? Bir ayette fasıklar girdi. Ben yeryüzünün İslam'dan çıkmamakla birlikte, küfür fiili işlememekle birlikte, yeryüzünün en fasık insanını Allah'ın Kur'an'da mümin dediğine delil getirebilirim. Mesela? Ya eyühelle zina amenu. Ey iman edenler. Şimdi adım adım geliyoruz ki, o zina eden dinden çıkıyor mu çıkmıyor mu bunları yakalamak için. Yavaş yavaş gidiyoruz kardeşler adım adım. Soru. Üçüncü bir seçenek var mı? Cevabını verdik. Ne? Yok. Ya kafirdir, ya... Mü'mindir. Müslümanlık veya ihsan bunlardan nedir? Ayrı değildir. Yani muhsin ihsan mertebesi diyoruz ya en yüksek mertebe. O aynı zamanda nedir? Mü'mindir. Müslüman aynı zamanda nedir? Mü'mindir. Evet. Diyoruz ki İslam'a girmiş ve İslam'dan çıkaracak hiçbir şey yapmamış bir kişi nedir? Mü'mindir. Mü'min kimdir? İslam'a girmiş ve İslam'dan çıkaran hiçbir amel yapmamış. Bu insan nedir? Mümin. Hangi günah işlerse işlesin. Yeter ki İslam'dan çıkaracak bir günah işlemesin. Evet. İslam'dan çıkaracak dedik ya işlemesin. İslam'dan çıkaracak bir şey işlemesin. Bunun ismi zaten şirk küfürdür zaten. Onu anlattık işte geçmiş derslerde. Hiç namaz kılmıyorsa namaz ne? Küfür. Ama hiç kılmıyorsa ne dedik? Zahir ve batın nedir? Mütelazımdır. Yok değiliz elhamdülillah. Biz Değil, sorun <gülüyor> yok yani. 14. ayeti nasıl Bir fasık size haber getirdiğinde haberin <gülüyor> doğruluğunu araştırın. Bunu mu? <gülüyor> o gelecek zaten, O gelecek o gelecek. Zaten o gelecek. Asıl bizim konumuz budur zaten. İman, İslam budur. Evet. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar tekrarlıyorum. Çok soru girmesin. Çünkü adım adım gidiyoruz ya. Hepsi gelecek. O ayet de gelecek. Ee, kardeşin sorduğu da gelecek. Evet. Diyoruz ki İslam'a girmiş ve İslam'dan çıkaracak hiçbir şey yapmamış bir kişi nedir arkadaşlar? Mümindir. İmanın aslı yani ne demek? Onda vardır. Şimdi kardeşler ancak biz isim verme cihetiyle ele aldığımızda durum değişir. İnsanda yani fasığın aslı mümindir. O mümindir. Ama ona ne isim vereceğiz? İsim olarak ne diyeceğiz? Orada durum değişiyor işte. Mümin diyebilecek miyiz direkt fasığa? Tamam imanın aslı vardır. Ama biz imanın aslı olan herkese mutlak olarak mümin diyebilir miyiz? Orada, orada işte isim verdiğin zaman durum değişiyor. Mana itibariyle tamam ya mümindir ya kafirdir. Anlatabiliyor muyum? Ama her kendisinde iman bulunana mutlak olarak biz iman mümin ismini verebilir miyiz? Konu burada isim verme. Gündeme geldiği zaman o zaman çok ince detaylar giriyor ortaya arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Hı? İşte onlar gelecek adım adım. Kardeşler meselenin aslını anlamak için öncelikle şunu bileceğiz. Bakın mümin lafzı geniş bir anlam ifade eden lafızdır. Çok geniş bir anlam ifade eder mümin lafzı. Bu lafzın içerisine yeryüzünün dinden çıkmamış en fasık en günahkar ismi de girer. Kişisi de girer. Bu ismi mümin lafzının ismini. İslam'dan çıkmamış yeryüzünün en fasık ismi de girer. Neden? Allah Kur'an'da ne diyor? Ey iman edenler. En fasık kişi de bu lafzın altında değil mi? Evet. <gülüyor> Mesela Allah Kur'an'da en muttaki kimseye de ne demiştir? Mümin demiş. O zaman mümin lafzın içine ne giriyormuş? Yeryüzünün en fasık insanı delil ey iman edenler. Bir de en ney? Muttaki insanı. Ya ey iman edenler Resul de giriyor onun içine. Resulullah girmiyor mu ey iman edenlerin içine? Yeryüzünün en muttaki insanı değil mi? Tamam. Tamam. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki, bakın kardeşler. İnne mel mu'minûn. Hemen tercüme edeyim, uzamasın. Müminler o kimsedir ki, Allah anıldığı zaman ne? Kalpleri ürperir. Müminler bunlarmış. Fasık bunun dışına çıktı şimdi. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların ne yapar? İmanını arttırır. Ve bunlar Rablerine tevekkül ederler. Vasıflara bak. Onlar ki namazı ikamet ederler ve verdiklerimizden rızık olarak verirler. İşte onlar hakiki gerçek mümin onlardır. Onların dereceleri Rableri katında dereceleri vardır. Onlar için bir bağışlanma ve bol rızık vardır. En fazl şuresi kaç? Otuz dört mü olması lazım? Evet, otuz dört olması lazım. En muttakiler giriyor mu arkadaşlar buna? E zaten en muttakilerden bahsediyor. Peki devam ediyorum. Ya eyühellezine amenu iza kumtum ila salâ. Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın vesaire. Değil mi? Namaza kalktığın zaman fasıha da hitap mıdır buna kıl diye? Hitap. Fasıha ne dedi? Mümin. O zaman arkadaşlar ama imanın mertebelerini aklınızda tutun. Bir imanın asıl mertebesi var. Sınır. Bir de böyle olgunlaşma mertebeleri var. Dedik ki Allah en fasıha da mümin demiştir. Bir delil bir delil daha ve ma kana lil an illa ve bakın bu ayeti yazın bu ayet en dehşet ayetlerden bir tanesidir mevzumuzla alakalı Nisa 92 diyor ki bir müminin bir mümin için layık değildir ki bir mümini öldürüversin meğer ki meğer ki hatayla olsa dahi ve her kim bir mümini hatayla öldürürse bir mümin köle azat etmesi gerekir şimdi diyelim ki birisi birisini hatayla öldürdü ne yapması gerekiyormuş mümin bir köle azat etmesi gerek muttaki bir köle azat etmek zorunda mı hayır fasık bir köle de azat edebilir mi dinden çıkmadığı müddetçe icma ile eder o zaman bak Allah en fasık insana bu ayette ne demiş oldu mümin bir köle azat etsin dedi Tamam? mümin bir köle en fasık mümin de bunu fasık köle de bu hitabın içinde midir Adama diyebilir misin? Ya senin azat ettiğin köle fasık olmaz. Muttaki birisini azat edeceksin. Diyebilir evet. misin? Allah onun kullanmış bunu. Ki bunda zaten ne var? İcma var. Bu Nisa 92 neye delalet eder? Yeryüzünün en fasık insanı da ne? Bir cihetle mümin diye isimlendirmiş. Zaten İsimlenir. burada bir mümin bir mümin diyor bak. Müminler aynı kategoride bir tarağın dişi gibi değil ki. Orada evet. da imanda neleri var? Derece. Ya, derece Dereceleri var. var. Bu adam günahkar olsa, fasık olsa buna da Allah ne yapmış oluyor? Mümin ismini vermiştir. Evet, evet. Çok var zaten. Yani bu türlü amellerin hepsinde mümin isimlerini Allah kullanmıştır devamlı. Şimdi o zaman demek ki kardeşler bakın ne var? Bir imanın aslı var, bir de mertebesi var. Doğru mu? Şimdi Allah, müminler ancak şu kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Mertebelerden, iki mertebeden hangisini kastetmiştir? İkinci mertebedir. İkinci mertebe yüksek. O yüzden ancak müminler şunlardır dediğinde kastı ikinci mertebe. O yüzden fasık çıkıyor dışına. Fasığın dışına çıktığı ikinci mertebe. Anladık? Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Bu ayete fasık giriyor mu? Giriyor. Değil mi? Allah fasıktan da namaz istiyor. Giriyor. Doğru mu? Fasığın buraya girmesi hangi mertebede? Birinci mertebe. O birinci mertebede olduğu için orada mümin ismini almıştır. İkinci mertebede de olmadığı için fasık <gülüyor> ebür ayette mümin olma lafzından ne yapmıştır? <gülüyor> Mahrum kalmıştır. O müminlerdir ki onlar anıldığı zaman kalpleri ürperir. O vasıftan fasık ne? Mahrum kalmıştır. Mümin lafzı şimdi dikkat edin kardeşler. Mümin lafzı her, hem kamil imanlı kişileri hem de fasık kimseleri içerdiği için fasık bir kimseye mümin desen mümin lafzı kamil imanı kapsamıyor mu? Kapsıyor. O yüzden fasık bir kimseye mümin desen olmuyor. Çünkü mümin nafsi neyi kapsıyor? Kamil. kamil insan. Mümin değil desen adamda iman var. Nasıl mümin değil diyeceksin? Çünkü fasık dinden çıkan kimse değil ki. Adamda ne var? İman var. Allah fasığı iman dairesinde tutmuş. Dikkat edin. O yüzden ehli sünnet alimleri fasık için ne demiştir arkadaşlar? Fasık için ikinci mertebe olan o kamil iman var ya ikinci mertebe yüksek mertebe ismini vermiyor ehl-i sünnet alimleri o ismi o mümin ismini vermiyor ancak birinci mertebe olan imanın aslı mertebesini de ne yapıyor kaldırmıyor o insandan fasık isminden yakaladık mı Çok o yüzden ne demiştir ehl-i sünnet fasıklar için ismini veriyor şimdi mu'minun bi imanihi ve fasıkun bi kebiratihi imanı sebebiyle mümin ama büyük günahları sebebiyle nedir fasıktır Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Yani mutlak olarak mümin ismini ne yapamıyoruz? Veremiyoruz. Çünkü desek ki fasık mümin, adam ki ya olur mu kardeşim? Allah Kur'an'da demiyor mu ki mümin onlardır ki Allah olduğu zaman kalpleri ürperir? Değildir desek, ya o zaman mümin namazla muhatap, fasık namazla muhatap değil mi? Muhatap, Allah da diyor ki namaz kıl, kılanlar için ey iman edenler. Bak fasada iman ismini vermiş, tamam o yüzden diyoruz ki yani mutlak olarak mümin ismini veremiyoruz. Mukayyet yani kayıtlı olarak mümin ismini veriyoruz. Kayıtlıdan kastımız ne? İman, yani imanı var ama onunla birlikte büyük günahlarıyla ne? Fasık. fasık. Bir kişi hakkında birinci mertebeyi ispat edip bu fasık kişi hakkında ikinci mertebeyi ne yapıyoruz? İmkanlı. Nef ediyoruz. Anladık mı burayı? Anladık. Dikkat edin. İşte mümin ismi kamil imanlıları kapsadığı için... Bu fasıklar mümin ismini mutlak olarak hak etmemişlerdir. Din bunlardan bazı makamlarda İslam iman ismini kaldırmıştır. Din bazı makamlarda fasıklardan iman ismini kaldırmıştır. İşte Necmi abimin söylediği soru. Bakın, Subhanallah ne kadar mevzu karıştı gibi görünüyor değil mi? Bir yerde bakıyoruz Allah fasıha mümin diyor. Bir yerde imanlıları yüksek vasıflarla zikrediyor. Fasık onun dışında kalıyor. Neden? Çünkü fasıkta ikinci mertebe yok. Birinci mertebe var. Şimdi dikkat edin. Diyoruz ki işte mümin ismi kamil imanlıları kapsayan bir isim. Olduğu için bu fasıklar mümin ismini mutlak olarak hak etmemişlerdir. Din İslam dini. Bunlardan bazı makamlarda yani fasıklardan bazı makamlarda isma, İslam ismini kaldırmış, iman ismini kaldırmıştır. Bakın diyor ki: "Kaletil a'rabu amennâ." Araplar, bedeviler dedi ki biz iman ettik kul de ki lem tu'minu hayır iman etmediniz velakin kulü eslemne din ki müslüman olduk din felemmâ il imanu fi kulûbikum henüz iman kalplerinize girmedi He? bu hucurat suresi 14 bakın arkadaşlar bunlar iman etmediler mi ettiler tabi şüphesiz ki Allah ama iman etmedik İma, iman etmediniz dedi onlara Allah iman etmediniz derken bunlardan birinci mertebeyi mi nefyetti ikinci mertebeyi mi? İkinci mertebeyi nefyetti. Çünkü neden? Ayetin karine var. Neden? Allah diyor ki mümin olduk demeyin, Müslüman olduk demeyin. Ya Müslüman nasıl diyecek o zaman mümin değilse? He? Mümin olmayan biri nasıl Müslüman diyeceksin? Doğru mu? O zaman Allah'ın burada nefyetti Arapların imanı yok. Kalplerinize henüz iman girmedi. Yani kamil iman girmedi. Çünkü neden? Bir, is, bir insan şahadeti getirirken in, önce hangi mertebeye girer? İslam, İslam mertebesine girer. Ona mümin diyemiyorsun mutlak olarak. Neden? Çünkü müminin asıl vasıfları çok yüksektir. O insana Müslüman diyorsun ama imanın aslı var onda. İmanın aslı var. Tamam. Şimdi bunlar iman etmediler mi? Ettiler. Bunlar iman etmedilerse Müslüman der mi Allah bunlara? Mümin bir kimseye Müslüman der mi Allah? Demez. Kişi İlle e, kişi dine Müslüman olarak girer. Sonra amellerde yükseldikçe ne yapar? O zaman mümin. mutlak mümin ismini hak eder. Evet. O zaman buradaki imanın nefi ikinci mertebenin nefidir. Birinci mertebenin nefi değildir. Bakın neden arkadaşlar? Bu Arap birinde maruftur. Nefi her zaman aslın nefi değildir. Ne demek bu? <gülüyor> nefi her zaman bunu yazın. Aslın nefi değildir. Türkçe diyorsun ki sen adam değilsin? Eşek mi adam? adam değil mi bu adam? adam. Yani kamil bir adam olsaydın, evet. emanete hıyanet etmezdin. Ya bu şimdi insan mı? E insan tabii ne. Ama kamil bir insan değil. Türkçeden neden örnek verdim? Arapçada aynı bu mantıktadır. Evet. La salate limen la imanele e, Pardon. La imane limen la emanetele Emaneti olmayanın evet. imanı yoktur. Yani kamil imanı yoktur. Diyebilir misin emaneti hıyanet eden çıktı dinden? Diyebilir misin kardeşim? Diyemiyorsun. Mesela Resulullah ne diyor? Tabi. Allahümme la işe illa işul ahira. Ey Allah'ım ahiret yaşantısından başka bir yaşayış yoktur. Yok mu şimdi biz yaşamıyor muyuz? Ölü müyüz? Yani kamil bir yaşayış yoktur. O yüzden Araplar iman etmedi. Yani kamil iman etmedi. Halbuki iman etmişlerdi. İman etmeyen Allah nasıl Müslüman diyecek? Anladık mı kardeşler? Bakın adım adım gidiyoruz, devam ediyoruz. O yüzden bakın kardeşler bilir misiniz Ehl-i Sünnet... Az önceki Necmi abinin sorduğu ayet var ya Neydi ayet? Araplar iman ettik dedi Bakın dikkat edin çok acayip Bir malumat vereceğim Bedeviler iman ettik dedi Allah da dedi ki de ki iman etmediniz Müslüman olduk diyiniz. Ehl-i sünnet alimleri bu ayeti delil getirir Neye delil getirmişlerdi biliyor musunuz? İmanın arttığına ve eksildiğine Neden? Çünkü burada Allah mümin ol, olduk Demeyin neden? Çünkü daha imanınız Artmadı yeni girdiniz İslam'a Hele bir ameller yapın, amellerini pekiştirin ki siz gerçek böyle bir, bir hakiki mümin ismini ne yapın? <gülüyor> Kazanın. Anladık mı? Burayı. O yüzden ehl-i sünnet alimleri bu ayeti imanın artmasına dair delil getirmişlerdir. Bakın iman amellerinde, iman amellerinde iler, ilerlemeyenlerden, fasık olanlardan bazı yerlerde mümin ismini, nef yetmiştir. O yüzden fasık olana mutlak mümin ismini veremiyoruz kardeşler. Mutlak mümin ismini veremiyoruz. Mesela ne diyor? La yazni zani hina yazni vehu mu'min. La yasriku sariku hina yasriku vehu mu'min. Zina eden zina ettiği vakit mümin olarak zina etmez. Mesela bir adam zina fiili içinde. Tamam? Zina fiili içinde. O zina fiili içinde olduğu dakikalarda, saniyelerde mümin ol olarak zina etmez diyor Allah Resulü. Hırsızlık yapan hırsızlık yaptığı vakit. Şimdi ben böyle yavaş ne alıyorum. Şu anda mümin olarak hırsızlık yapmaz diyor Allah Resulü. Şimdi zina eden kişi, zina ediyor haldeyken mümin değil midir? <gülüyor> Diyebilir misin zina dinden çıkardı onu? O zaman kamil bir mümin olarak ne yapamaz? Heh, kamir bir mümin olarak ne yapamaz kardeşler? Zina yapamaz. Ee, olmuyor işte. Mümindir tabii ki. Zina ediyor haldeyken ölse kafir olarak mı öldü diyeceğiz o zaman? Hani bizim haricilerden ne farkımız kaldı o zaman? Sen öyle anlıyordun. işte sebep şu işte. Yani Selefin fehmine dönülmüyor ya. Sebep bundan kaynaklanıyor. Ayetleri... Yani biz Türkiye'de yıllardır zaten bunu söylüyoruz. Gece gündüz boğazımızı bu mevzu için patlatıyoruz. Ya diyoruz ki... Burada mevzu sen kardeş biliyorsun. Burada diyoruz ki bak kendisini selefe nispet edenlerde onlarca mevzu var. Bak rububiyet, rububiyet diyorum fıtri mevzularda. Rububiyet, isim sıfat, uluhiyet, iman mevzularında bile bir sürü küfri şeyler var. Kendisini selefe nispet edenler. Bugün Allah'ın bulutlara karıştığını diyen i̇bn Arabi gibi inanmış olmuyor mu? Hululiye işte. Adam dünya semasına inmeyi böyle anlamış. Bak mümin olarak zina etmesi nasıl anlamış adam? imandan çıkıyor bak harici olmuş. Bir yerde hulüyle olmuş adam, bir yerde harcı olan fırka kalmadı senin. Anladık mı? Hocam usul bilmeyenlerin sadece tercimelerden anlayıp da anlatmalarının belası evet. bu. Evet, aynen öyle. Keşke tercümelerden de anlayıp alimlere de sorsa, ilim ehlinde de müracaat etse yine ney bu zellelere düşmeyecek. Diyor, Allah rahmet etsin diyor falanca yerde diyor, hata etmiş diyor, tutturamamış diyor. <gülüyor> Subhanallah. <Evet. gülüyor> evet. Hanekeye okumasını bilmiyorsun sen tutturdun. Evet. Bu konuyu nasıl anlayacağız şimdi, günah şimdi diyoruz ki bak zina eden mümin olarak zina etmez hangi iman nefli olmuştur ikinci mertebe birinci mertebe onda kalıyor çünkü ehl-i sünnete göre aslen büyük günahların şeyi nedir küfür İşleme, işlenmesi küfür değildir az önce verdiğim örnekler buna değildir bakın diyor ki zina eden kişi mümin olduğu halde zina etmez bunu tutun bu lafı. Diyor ki la ishe illa eşul ahireh. Ahiret yaşantısından başka bir yaşantı yoktur. Diyor, diyebilir misin bir yaşantı yoktur? Diyemez. O, o zaman aynı mümin haldeyken zina etmez yani. Gerçek mümin olduğu halde ne zina etmez. Biz o zaman Arap dilinde neyi ispatladık? Bir insandan bir şeyi nefy ediyorsan, kaldırıyorsan illa tamamıyla aslının da kalkması anlamına gelmiyor. Yakaladık mı? Yani, la imane, limen la emanetele emanet olmayanın imanı yoktur. Yani kamil imanı yoktur. <gülüyor> Men haşşene feleyse minna Kim bizi aldatırsa bizden değildir. O Re Resulullah Çarşı'da gördüğü adamı, hani böyle Altlara bozuk malları koymuş. Diyor ki, kim bizi aldatırsa bizden değildir. Dedi mi sen mürted oldun? Dedi mi sen İslam? Yani kamil manada Bizim vasıflarımıza Şahit değildir'e yakın bir mana. Tam öyle değil. Onun dersini işlemiştik. Orası uzun. Oraya girmiyoruz. Tamam Anladık mı kardeşler? Şey evet. İsterseniz karinelere devam edelim. Bakın. Yok. Şimdi hırsızlık yapan hırsızlık yaptığı halde Mahmut abicim Buyur. mümin olduğu halde hırsızlık yapmazmış. Doğru mu? Doğrudur. Yani zahiri sanki bu adam iman yok onda. Doğru mu? Evet. Peki eğer hırsız o anda kafir olsaydı, müminin imanın dışına çıksaydı, o insan ne olmuş olurdu? Mürted. Mürtedin hükmü nedir? Ölüm. Peki hırsızlığın cezası ne? El kesme. Demek ki hırsız mürted değilmiş. Anladık mı? hocam, bu hal üzere tövbe Tabi, iman yok. İman gitmiş değil onda. Alt yazıda ağır çekimde. Ha. Sual dersten sonra. Dersten sonra. <gülüyor> tamam. tamam. Sual almıyoruz ki bitirelim. Dersten sonra kaç oturumumuz kaldı biliyor musunuz? Beş. Kaç oturumumuz kaldı? Herkes bir zannediyor. İki oturumumuz var vallahi. <gülüyor> Gece bire kadar buradayız. Neyse ama ben iptal edeceğim son oturumu. İnşallah artık e, onu... Hani diyorlar. Yok yok. Bir oturumumuz kaldı. Nasıl hani Müslüman olarak yaşayın, Müslüman olarak ölür. Ya biz... Sübhanallah ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar öyle. mürtedin cezası nedir? Öyle, öyle. Mürtedin Men beddeledinehu fektuluhu. Her kim dinini değiştirirse ne yapın? Öyle. Öldürün. Kim mürted olursa öldürün. O zaman hırsızlık mü, hırsızlık yapan mümin olarak hırsızlık yapmaz. İse. İse. Hırsızlığın cezası ne olacak? Ölüm. Ölüm. E bir insan derse Allah Resulü öyle. kesmekten bahsediyor. İşte biz de ondan bahsediyoruz. Kesmekten bahsediyorsa demek ki neymiş bu adam? Mürted. Değilmiş. Peki hocam evli olarak zina yapanların... Bir insan diyelim ki kardeş, hırsızlık yaptı. Sonra da dinden çıktı. Ne olur bu adam? Hem hırsızlık yaptı sonra da Allah'a küfür etti. Önce elini kesersin hırsızlık cezası sonra mürtet diye öldürürsün. Ya fıkıh kitaplarında bu yer alır işte. Bizim fakihlerimiz, alimlerimiz böyle. Ondan sonra alimlerin arkasından ağlamak gerekir dediğin zaman birileri sana taan ediyor. Bizi tasavvuf cihetine sokuyorlar. Yani biz müşrik dediğimiz insanların... Nasıl yani? Bunu açacağız zaten inşallah. Evet. Bakın o yüzden Ebu Zer radıyallahu anh ne diyor kardeşler? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam bana geldi ve ümmetinden her kim Allah'a şirk koşmayarak ölürse o kimse cennete girer diye müjdeledi. Ben Cibril'e hırsızlık etse zina yapsa da mı dedim? Evet. Hırsızlık etse, zina yapsa da diye cevap verdi müslimde O zaman demek hırsızlık, zina ne? İman ondan kalkmıyor. Neyi kalkıyor imanın ikinci? Mertebesi, Mertebesi kalkıyor. Bakın hırsızlık eden kafir miymiş? İmandan çıkıyor muymuş bu Ebu Zeradisi'ne göre? Çıkmıyormuş. Ha demek ki mümin olarak hırsızlık etmez, mümin olarak zina etmez ne demektir? Yani kamül mümin olarak zina etmez, kâmil mümin olarak hırsızlık Etmez demektir. Fasık olduğu için mutlak mümin ismi bu insandan ne oluyor? Nefediliyor. yediliyor. Fasık olduğu için ikinci mertebe ne oluyor? Nef yediliyor. Selef bu manada icma etmiştir. Bütün akayet kitaplarında bu türlü naslar hepsi yer almıştır. Ve selef hepsini bu şekilde açıklamıştır. Özellikle İbri teymiye çok fazla durmuştur bu üzerinde. Sahibinden kaçan köle küfretmiştir. Küfür ettik diyeceğiz. Demek ki bazen bir şey bir şeyden nef yolunuyorsa aslını Gerçekten. gerektirmiyormuş. Sen adam değilsin demen gibi Türkçede. Yani kamil adam değilsin. değilsin. İşte bakın yine aynı cümleyi söylüyorum. Bütün bunlar lugatın neyidir? Zevkidir, lezzetidir. Lugat öyle bir zevkidir ki bakın kardeşler. Size çok e, ince bir mesele söyleyeceğim. Allah Kur'an'da meydan okuyor değil mi? Bu Kur'an'ın mislini getirin. Veya 10a sure getirin değil mi? Meydan okumuyor mu Allah? Evet. Meydan okuyor <gülüyor> O meydan okuduğu Araplar kimdi? Arapçayı en iyi bilen Şa insanlardı. Şa o şairler vardı. Yahu Allah aşkına mesela o gün bir Arap şöyle bir sayfa yazı yazsaydı. Arapça. Ayet niyetinde. Getirdim deseydi. Neyle ispatlayacaktın o ayetin misli midir, değil midir? Delil ne olacak ölçü? İçerisinde uygulaması, uygulaması, uygulaması, uygulaması, belagat, işte böyle ilmi inceliklerin çıkması. Yani adam yazar hiçbir incelik bulamazsın. Ne lugat zevki bulursun içerisinde, Kur'an gibi, ne böyle bir manadan, bazı alimler bir hadisten yüzlerce mana çıkarmıştır. O yüzden biz alimlere dönmeyi bu kadar vurguluyoruz gece gündür. Ben şahsen Ebu Zerka olarak İslam'daki en büyük davetim, en büyük en büyük önem gösterdiğim davet selefin fehmidir. Ben bundan daha büyük bir davet bilmiyorum. Çünkü selefin fehmini itibar etmeyip de kendisini selefe nispet edenlerde onlarca şirk görüyoruz. Şirk görüyoruz. Görüyoruz bu. Neden? Çünkü selefin fehminden uzak olmak, alimlerden uzak olmak. Bugün Allah'a biz unutma sıfatını nef edenleri görmüyor muyuz? Veya verenleri de görmüyoruz. İkisi de arıza. Mesela ya yani neler onlarca şey sayabiliyoruz. Aa, az önceki rivayet ettiğimiz, bahsettiğimiz hadisler. İşte bu, bütün bunlar dedi ki lugatın zevkidir. Selefin fehminden elde edilmiştir. Yoksa arkadaşlar dediğim gibi vurguluyorum insanın sapıtmasına dair onlarca zahiren bakıldığında nas görebilirsin. Nas'ın zahiri sapıklık ifade ettiği için değil. O aciz olduğu için zahirini öyle anlıyor. Yoksa bütün nasların zahirini alırız biz. İstisnasız ha. İstisna yoktur bakın. İstisna yoktur. Bütün nasların zahirini alırız. Ama Selefin fehmine dönmediği için sen o asın zahirini asıl olan zahirinden farklı anlarsın. Dersin ki ben zahirini alıyorum. Halbuki sen şirke almışsındır. küfür almışsındır orada. İşte hariciler bunaslarla harici olmuştur. Bak diyor mümin olarak zina etmez, aldı. Al haricinde delili var. Hani delil beni, beni ilgilendiren Kur'an sünnet al haricinde delili var. Oldu mu? Siz nerede olursanız Allah sizle beraberdir. Bak Allah her yerde diyenin de delili var. O yüzden arkadaşlar eğer selefin fehmine dönmezsek bunların hiçbirinin altından kalkamayız. Evet. Mesela bak şunu söylüyorlar ya Ebu Hureyre hadisinde demiyor mu? İza zenel abdu kharaca minhu'l imanu fe kana ala ra'sihi ke'zilleti fe iza aqla raca Diyor ki kul zina ettiği zaman iman kendisinden çıkar. Bakın diyorlar ki iman kendisinden çıkar. Hadi buna ne cevap vereceksiniz diyorlar şimdi sanki. Mesela harici bunu der. Ve hadis? bu hadis Ebu Davud Firmizi'de mevcut. Diyor ki kul zina ettiği zaman iman kendisinden çıkar ve başında bir gölge gibi bekler durur. Bir gölge şeklin gibi durur. Bu adam zina fiilinden ayrıldığı zaman iman kendisine ne yapar? Geri döner. bak diyor iman kendisinden çıktı. Şimdi bu adamı karşına alıyorsun diyorsun ki o adam iman başında duruyor ya. O an ölse kafir olarak mı öldüreceksin? Evet derse o zaman kendini selefe nispet etme. Çünkü selefe göre ne? Zina eden ne? Kafir değil. Kafir değil. Selefe nispet etme. Eğer hariciysen senle başka bir platformda tartışırız. Değil mi? Nasları tek tek ele almaktan ziyade usulü ele alırız. O zaman diyoruz ki kardeşler sen nesin? İsmini söyle. Ona göre biz senle ona göre bir platformda konuşalım. Şimdi bakın kardeşler biz ne dedik? Yine tekrarlıyorum lugat zevki. İşte de burada lugat zevki var arkadaşlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Utitu cevami'al kelim. Ne özlü sözler verildim. Yani az ifade şey ifade edip çok anlamlar az e, lafızlar kullanıp çok anlamlar ifade etmek ve dehşet manaları yapmak ifade etmek. Biz hadisin aynı zahirini alıyoruz arkadaşlar. Çünkü az önce ne dedik? Biz hadislerin hepsinin zahirini alırız. Biz hadisin zahirine siyah ve sibakla yani önü ve arkasıyla alırız hele. Mesela siyah sibak ne demek? Ayeti ortasından koparsam ben Kur'an'dan delil getireyim mi size namaz kılanların kafir olduğunu? Siyah sibaktan ko. Wa'ilul lil musalli namaz kılanların vay haline. Devam etmesen namaz kılanların vay hepimiz ayvayı yedik yani bu mantıkla olur mu? Onlar ki namazlarında gaflet içerisindedir. O zaman siyah sibak ney? Bir delinin önünü arkasını almak. O yüzden bu harici veya kendisini selefe nispet edip de evet iman gerçekten bütün manasıyla ondan çıkmıştır diyen insanlarla münakaşa ediyoruz şimdi. Sen benimle hemfikir misin? Nas'ın önü arkası tümüyle alınır. Yoksa ortadan da çekebilir misin? Şüphesiz ki ne diyecek? Önü ve arkası. Ortadan çıkarsa çıkarabilirsin dese az önceki şüpheyi getiririz. Allah Kur'an'da diyor ki namaz kılanların vay haline doğru mu? Ne diyecek? Şüphesiz ki önü ve arkası. Peki lügat zevkinin de hem hemfikir misin? Bütün fırkalar bunda icma etmiştir lügat Ha Ama lugat zevkinde <gülüyor> icma etmişlerdir ama en iyi kim anlamıştır? Seref halinleri. Orası ayrı bir ban. Şimdi hadisin tam zahirini alıyoruz. Bir kelimesini dahi değiştirmiyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Ve her kelimenin orijinal manasını veriyoruz. Diyor ki, imandan çıkar, bakın hadiste ne diyor? Lafızlara dikkat edin. İmandan çıkar ve başının üzerinde ne gibi durur? Bir gölge. Bu ibare gösteriyor ki, iman bu kişiden külli olarak ayrılmıyor. Neden? Dikkat edin, başının üzerinde gölge gibi duruyor. Gölgenin, gölgelenenle ilişkisi nedir? Demek iman asla hala duruyor. Gölge, gölgeyle, gölgelenenin ilişkisi nedir diyor Şeyhülislam. Yani o gölgelenen, gölgeden faydalanıyor. Hala onun faydası var, yani iman duruyor adamda. Resulullah öyle lafızlar kullanıyor ki, o yüzden Araplar dedik. ki, e, düşünüyordu ya bu Allah'ın bedevisi belki içinden ya nasıl konuşur böyle nasıl kelam çıkar Allah Resulü'nden işte Allah Resulü olduğu için öyle cevami el -kelim, ben özlü sözler verildin diyor Allah Resulü söylediği her lafzın altında onlarca ilmi mana yatar işte selef alimleri bu ince manaları tahkik eder çıkarır diyoruz ki bu ibare gösteriyor ki iman bu kişiden külli olarak ayrılmıyor dikkat edin başının üstünde gölge gibi duruyor gölgenin gölgelenenle ilişkisi nedir gölgelenen gölgenin gölgesinden faydalanır gölgelenen gölgenin gölgesinden faydalanır aralarında bir yönden ne vardır ilişki vardır, irtibat vardır bağlantı vardır, tüm yönleriyle birbirinden ayrı mıdır o zaman ayrı olması lazım değil mi insan dinden çıkması için ayrı mıdır, ayrı değil bu da gösteriyor ki bu kişi imanın gölgesi altında kalmaya devam eder çünkü iman gölgelemiş, bak adam imanın gölgesi altında halde. Anladık mı kardeşler? Hadiste geçen kelimelerin hiçbirisini boş bırakmayacağız. Kelimelerin hepsinin hakkını vereceğiz. Madem ki sen nasıl alacaksın, o zaman nasıl, nasıl orijinaliyle ne yapacaksın? Alacaksın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü cevamiul kelim demişti. Yine döndük, dolaştık, nereye geldik? Selef'in fehmine geldik. Döndük, dolaştık. Selef'in fehmine geldik. Allah subhanahu wa taala ben kendi nefsim için şunu istiyorum. Benim son nefesimde La İlahe illallah'tan önce önce bir selefin fehmi diye bir daha bağırayım sonra La İlahe illallah diyeyim de canım alsın. Ben bunu istiyorum Rabbul Alemin'de. O yüzden arkadaşlar gece gündüz biz buna davet etmek zorundayız. Gece gündüz ehli sünnetin fehmi, fehmi, fehmi. Diğer bir eşittir yani icma. Selefin icması, anlayışı, nasları onların ışığı altında ne yapmak? Anlamak. Fasık bir kimseye mutlak mümin ismini veremiyoruz dedik. Çünkü dönüyoruz lafzımıza. Çünkü mümin lafzının içine mutlaki kimseler de giriyor. Delil neydi? Müminler onlardır ki Allah anladığı zaman kalpleri e, ürperir. Ancak arkadaşlar bakın. Şimdi çok önemli bir hususa geldik. Burası da çok acayip bir mümin. Çok dikkat edin. Mesela söz konusu olan dünyada uygulanacak ahkamlar olunca. Mesela hırsızlığın eli kesilir değil mi? Miras meseleleri, köle azat etme, yemin kefareti bunlar hep ne? Dünyadaki ahkamlar kişinin hukuklar ilgileneceği. Bakın söz konusu olunca söz konusu dünyadaki ahkamlar olunca izlettin abi. Kişi ya mümindir ya kafirdir. Fasık mümin kategorisinde elle alınır. Kafir ka kafir kategorisinde ele alınır. Tamam. Dünya ahkamı söz konusu olunca. Bakın. Cariye Resulullah'a ne dedi? Eyin Allah dediğinde Resulullah. Allah nerede dediğinde ne dedi? <Sessizlik> Semadadır. Doğru mu? Yani semanın üzerindedir diyelim. Bakın. Dedi ki ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bu sözüyle, sır bu iki kelimeyi söylediği için ona ne ismi verdi? Mü'min. mümin. Dikkat edin bakın çok acayip ince noktalar var. Ne dedi? Mümine dedi. Güzel. Neden? Çünkü cariyenin o anki bulunduğu makam hangi makam? Köle azat etme makamı. Doğru mu? Adam kölesini azat, cariye azat etmek için Resulullah'a getiriyor. Dünya ahkamı söz konusu. Dünya ahkamı söz konusu oldu mu ne? La ilahe illallah diyen herkese mümin deriz. Fasık da olsa, dünya ahkamı söz konusu olduğu zaman. Ama teskiye, onu böyle değer verme açısından elde, e, kullanacağımız zaman Fasığa Mümin ismi veremiyoruz. Çünkü değerli insan hangisidir? Kamil. Evet. Şimdi arkadaşlar, cariyenin makamı hangi makam Muhammed abi? Köle azat etme makamı. Yani dünya ahkamları. Köle azat etme mahkam, e, bu, bu gibi dünya ahkamında insanlara ya kafir ya da mümin muamelesi yaparsın. Doğru mu? Ya kafir ya da mümin muamelesi yaparsın. Peki şimdi Sadr. hadisine bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve bir grup geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve bir kişi hariç gruptakilere mal dağıtıyor. Taksim yapıyor ya mal taksimi. Bunun üzerine Sadr. diyor ki şimdi hepiniz bir grupsunuz. Ben geliyorum size ne yapıyorum? Mal taksim ediyorum bir tek Necmi abiyi bırakıyorum. Böyle bir ortam düşünün. Sa'd radiyallahu ne ne diyor? Ya Resulallah onlara mal verdin ama birisini bıraktın. Halbuki ben onu mümin görüyorum. Nebi saselem ne diyor? Yahut Müslümandır diyor. Üç kere mümin diyor. Resulullah ne diyor? Müslümandır diyor. Bakın şimdi kardeşler. Lugat zevkine bakın. Bu Sa'd'ın tezkiye ettiği bu sahabe. Doğru mu? O cariye gibi Allah semadadır ve Muhammed Allah'ın Resulü'lü olduğuna inanmıyor muydu? Şüphesiz değil mi? Nasıl olur da Bakın nasıl o cariyeye sırf o cariye Allah semada dedi diye mümin dedi de Allah Resulü. Saad'ın teskiye ettiği o kişiye demedi. O halbuki o da aynı şeyi inanıyor. Ona da o da o ismi alması lazımdı. Hatta nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisin sonunda ne diyor dikkat edin. Sonu da çok önemli. Ne dedik? Cümleyi bütünüyle ele alacaksın. Diyor ki: Bazen Resulullah devam ediyor. Bazen başkası bana daha sevimli olduğu halde Başkasına veririm ki Allah onu yüz üstüne yapmasın? Cehenneme atmasın. Demek o vermediği kişi seviyor Allah Resulü. Bazen ben başkasını sevdiğim halde ona vermem. Ki Allah onun ne yapmasın? Yüzünü ateşe atmasın. Başkasına veririm ki Allah onun yüzünü ateşe atmasın. Kalbi İslam'dan soğumasın vesaire. Başkasını seviyor ama buna veriyor ki kalbi İslam'dan soğumasın. Demek ki o sadın tezkiye ettiğini de seviyor. Ama sırf cariyeye bak ne kadar tabir şahisse şanslı ya. bir dedi ki Allah semada hem mümin ismini aldı. Saad teskiye ediyor. Resulullah adamı seviyor, mümin ismini almıyor. Peki Saad'ın o olayında vuku bulan makam hangi makam? <gülüyor> Yazın teskiye makamı. Teskiye makamlarında insana mümin dediğin zaman teskiye makamında mümin ismine ne girer? O kamil mümin girer. Anladık? Makamlara dikkat edin. Bakın makamlar çok önemli. Alimler bunları makam diye isimlendirir. Yani o anki bulunduğu konum. Dünya hakamlarında insanlar mümin veya kafir muamelesine uygulanır. Yani adam en fasık insan da olsa namazı kılınır mı? Kefenlenir mi? He? Kefenlenir. Değil mi? Gömülür mü Müslüman mezarlıklarına? Gömülür. Rahmet okunur mu? Yani ne manada Allah'ım onu bağışla değil mi? Ama kafir olsa bunlar yapılmaz. O zaman makam dünya makamı oldu mu ne olur? İnsana ya mümin dersin ya da Kafir başka bir şey demezsin. O yüzden Resulullah cariyede azat edilme makamı olduğu için dünya ahşamları mümin ismini ne almıştır? Hak etmiştir. Halbuki Resulullah'ın sad'la olan ilişkisinde makam ne makamı? Teski. Diyor ki teskiye makamı. Ya ben onu mümin görüyorum. Yani ne? Onu, onu teskiye ediyor. Teskiye olduğu zaman mümin lafzının içine ne girer arkadaşlar? Onlar anıldığı zaman kalpler ürperir vesaire ikinci mertebe girer. O yüzden sen ikinci mertebede insanı sokamazsın mutlak olarak. Yani bu adam Allah anıldığı zaman kalpler ürperir böyle böyle yapar diyebilir misin bir insan? <gülüyor> Anladık mı arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki ee, sadın makamı teskiye makamı çünkü saat bunu ne manada söylüyor? Teskiye niyeti söylüyor değil mi? O yüzden peki Resulullah ne diyor? Müslümandır diyor. Yani ne sen onun aslını söyle ama teskiye o ayrı bir baptır. İnsanı yüzüne karşı da ölmeyeceksin, doğru mu? Bakın bütün dindeki nasları birleştirdiğin nasıl taşlar yerine oturuyor. Peki teskiye makamı mümin ismini kullanmak neyi içerir? Kamil imanı içerir. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu engellemiştir. Makamlara dikkat etmek lazım diyoruz. Üçüncü oturumda bu.